Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi lezi hedana lihaza ve ma kunna en nehtediyel evla en hedanallah ve ma tevfiki ve atsami illa billah fa subhanel lezi kaale fi kitabihil kerim ve ma teşâune illa en yeşâ Allah el-evvelu Allah, zâhiru Allah, el-bâtinu Allah, ve men kâne fi kalbihi Allah ve mu'inuhu fi dâreyni Allah Rabbişrah li sadri ve yessirli emri ve hlul ukdete min lisani yefqahu kavli. Evfidu emri Allah ve la hawla ve la illa billah. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahum salli Muhammed. 25. ayeti kerimesinde kaldık. Devam ediyoruz. Rabbimiz velzîne o kimseler ki yankudûne ahdallâhi min ba'di mîsâkihî. Yaratan Allah'tır. Allahu Teala ve tekkaddes hazretleri yarattığı kullarını en iyi bilendir ve kullarını bize vasıflarıyla, özellikleriyle tanıtmaktadır. Vellezina o kimseler ki yenquduna nakaza bozmak demektir. Yenquduna bozuyorlar. Ahdallahi Türkçede kullanılır. Ahit, ahitname. Allah'a verdikleri sözü. Canımı sana teslim edeceğim. Kalbimdeki sevgiyle sana kul olacağım. Efem senin dinini yaşayacağım. Senin yarattığın kullarına zarar vermeyeceğim. Mahlukata zarar vermeyeceğim. Allah'a bir ahit veriyor insan. İnsanoğlu, hemelhel insan, insanoğlu emaneti yükleniyor. Emanet nedir? Allah'ın mülkünde Allah'a güzel kul olmak. Allah ne istiyor? "Benim yarattığım mülkümü ıslah et. İhya et. Oradaki yarattıklarıma Şefkat et, merhamet et, yarattığım için yaşa. Bütün mesele bu. İnsan Allah'ın yarattığı için yaşayacak. Yani onu ihya edecek. <gülüyor> İnsan olsun, farklı canlılar olsun. Fakat Kur'an-ı Kerim'de ne Bozuyorlar. ahdallahi Allah'a verdikleri sözü. mimbadi بَعْدِ <misakihi> Onlar söz verdikten sonra. Vesika. Vesika, <vesika> nedir? <nesika> <nesika> yani bir Ahitname. Sözleşme yapılmış. Allah'a söz verilmiş. Onlar Allah'a söz verdikten sonra sözlerini bozuyorlar. Adam Müslümanım diyor. Fakat bir Müslümanın yapmayacağı bütün işleri yapıyor. Kur'an-ı Kerim bunları ve yakıta'une kesiyorlar, kopartıyorlar. Ata kelimesi kesmek. Neyi? Ma Allahu bihi. Allah'ın emrettiği şeyi namaz emretmiş, iyiliği emretmiş, şefkati emretmiş, insanlığı emretmiş. Yani adaleti emretmiş. Hukuk, hakkaniyet dairesinde olmanızı olmayı emretmiş. Mevla bilir ki onu kopartıyorlar. Bir bağlantı var. ışık yanıyor. İpi koparttın mı? Kıt kestin mi? ışık sönüyor. Allah ile olan kulluğu koparttın mı? Adaleti koparttın mı? Merhameti kestin mi? Saygıyı kestin mi? Allah'ın yarattığı canlılara şefkati, merhameti kestin mi? Ne oluyor bu sefer? Ve yaktağın kesiyorlar. Neyi Amar Allahu bihi. Allah'a verdikleri, Allah'ın emirlerini kesiyorlar. Onlardan en yusale, en sidiune fil art. Bunları yeminleriyle de sağlamlaştırıp, efendim biz doğrusunu yapıyoruz vesaire. Akraba alakası ve insanlıkla alakalı işleri kesiyorlar, kopartıyorlar ve yufidune nefil ard. Yeryüzünde fesat çıkartıyorlar. Fesat. Kur'an-ı Bakara Suresi'nde en başta ve tevella. O münafık senden yüz çevirdi mi? Saafil ard diyor Allah. Yeryüzünde koşar li yufside fesat çıkartmak. Yani toplumun yapısını, birliği, beraberliği, huzuru, dayanışmayı Efendim toplumdaki ahengi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i veren adı Yesribidi. İlk orada Medine ismi, medeniyet ismi orada kuruldu. Ne demek bu? Ey insanlar aynı toplumda yaşıyorsanız önce aile içerisinde anne babanıza, akrabalarınıza, çevrenize, komşunuza, yaşadığınız bölgenize karşı vazifeleriniz var. Yani siz karşınızdakinin hakkını düşüneceksiniz. En son kendinizi düşüneceksiniz karşınızdakinin hakkı sizden evvel geliyor. Çünkü insan kendi canına zarar verirse günahkar oluyor karşısındakine zarar verirse efendim katil oluyor efendim Allah'ın gazabına çarpılıyor. Kendi malını is, e, harç ederse israf oluyor ama karşısındakinin malını olursa alırsa hırsızlık oluyor gasp oluyor insanlıktan çıkıyor karşındakine daha çok değer vereceksin. Karşındakinin hukukunu daha çok gözeteceksin diyor. İslam bunu emrediyor. Ve yusirun ala bir basamak daha senin ihtiyacın olsa bile karşındakini ihya edeceksin. Onu yedirip içireceksin diyor. Sen açsın olsun. Sen sabret diyor. Ola ki laki karşındaki sabredemeyebilir ve usirun ala enfusihim ve law kana bihim khasasa. İşte bununla sahabe sahabe oldu. Ondan sonraki Ömer bin Abdülazizler böyle oldu. Hazreti Ömerler, Selçuklu, Osmanlı böyle tarihe geçildi. Ve yusiduna fil ardi yeryüzünde fesat çıkartırlar. İşte ayeti kerimede tevalla ardı ardi yusida ve yuhlikal harsa ekinleri ve nesl nesli bozuyor. Yani gençlerimizin ahlakını koruyalım. Anne baba sahip çıkacak. Kızı ayrı. Erkeği ayrı bırakacaksın. O kız evleneceği kişiye saklayacak kendini. Erkek evleneceği kişiye has olmalı. Nesli bozarlar diyor ayet. Münafıkları anlatıyor. Ulaiki işte onlar. Lehum onlar için vardır. El le'ane. Lanet vardır. Ve lehum yine onlar için. Su Çok kötü bir akıbet. Yurt. Cehennem, sonsuz ateş, sonsuz su, sonsuz yiyecek yok. ve Selam Efendimiz ayetül münafıkı, münafıkın alameti üç tane. İzâ haddese kezebe, konuşur yalan söyler. Ve izâ vâdâ ahlefe, vâd eder sözünü tutmaz. Sözün eri olmak lazım. Bir insan borç alıyor, borcunu ödeyecek, ödeme niyetiyle borç alacak. Evleniyor, onun Resulullah'ın buyurdu ki, onun iffetini Allah'ın emriyle sen kendine helal ettin. Allah Celle Celaluhu da okulunu sana mürhasır kıldı. O zaman onu yedireceksin, içireceksin, sahip çıkacaksın. İffetine sahip çıkıp onu bakıyorsunuz. Adam e, hanımını bakmıyor, ilgilenmiyor, muattal duruma düşürüyor. E, kadıncağız tek başına kalıyor. E sen o zaman niye bunun iffetini kendine helal ettin? E, bunun hakkını çiğniyorsun, vaat ettin sen. Sana eş olacağım diye, bey olacağım diye o kadıncağızı yalnız bıraktın. O da sana eş olacağım dedi. Efendim senin bey olma asaletini koruyacağım diyor. Kadın başka işler yapıyor. Yanlış yollara gidiyor başkasıyla vesaire. E, nahoş durumlar. O da olmadı. O da olmadı. Velhasıl sözü tutmak lazım. Allah'a kulluk, Allah'a kulluk. Yuvada birbirine saygı, birbirine saygı. Evleneceği kişiye kendini saklamak, evleneceği işçi ise efendim orada iş veren işini yapmak veya memursa devletin verdiği işi yapmak, rüşveti karıştırmamak ama vaat ederler vaadini bozarlar diyor ve yine tüm yine bir şey emanet edildi vali oldu kaymakam oldu hakim oldu savcı oldu muhtar oldu vesaire o bir emanet aldı devleti idare ediyor vesaire ...han ihanet etti ihanet bunlar münafıklık alametidir. Demek ki konuşulduğu zaman doğru konuşulacak Emanete riayet edilecek Vaat edildiği zaman sözü tutulacak Söz tutulmadığı zaman Bunlarda Resulullah Efendimiz buyurdu ki Bu kişide münafıklık alameti vardır Bu kişi münafıktır Müslüman yalan söylemez çünkü Müslüman yalan söylemez 26. ayet Allahu yebsutur rizka limen yeşau ve yaktır Allahu Allah yebü sütü, besata kelimesi yaymak. Yebü sutu yayar. Er rızka, rızkı, limen yeşe, dilediğini Mevla bol nimet verir. Ve yakıdır, dilediğinden de kısar. Bu Allah'ın mukadderatıdır. Mevla dünyada insanoğlu bazı iyi zannettikleri halbuki imtihan olarak hep kaybettiği şeyler. Yani dünyada mesela buradaki ayet gelmedi. Mevla dilediğine bol rızık verir. Şimdi rızkın bolluğu iyi gibi görülüyor. Kuvvet iyi gibi görülüyor. Sağlık iyi gibi görülüyor. Yetki iyi gibi görülüyor. Şöhret iyi gibi görülüyor. Evet iyi şeyler bunlar. Ancak bakıyoruz ki yani nimet içerisinde zengin çoğu cehenneme onlar gidiyor. Kuvvetin en zirve dönemi gençlik dönemi en çok cehenneme gidilme dönemi. E bakıyorsunuz yani sağlık, e, sağlıklı insan sağlığının tadını çıkartıyor. Bu sefer en çok isyanı orada kullanmaya kalkışıyor. E şimdi kişide mesela yetki var, e yetkisini zulme kullanıyor. Dünyaya baktığımız zaman ekser yetkililer hep zulme kullanıyorlar. Allah'a sırtını çevir Benim yetkim, bende bu yetki diyor. Yani Allah'ın mülkünde Allah'ın kullarına veya Allah'ın Celle Celal mükevvenatına Efendim sen tasarruf ediyorsun Adaletli ol Ne güzel bir şey yetki e Bakıyorsunuz şöhret ne güzel bir şey Şöhretini insanları isyanda kullanıyor Yani ilk bakışta bakıldığı gibi Güzel şeyler Nimet güzel bir şey e Güç kuvvet güzel bir şey Sağlık güzel bir şey Şöhret güzel bir şey e Öbür taraftaki efendim yetki güzel bir şey Ancak bunları kullanamadımı mı Transit cehennem oluyor O zaman Allah'ın verdiği nimetlere bu nimeti nimete çevirmek lazım. İmam-ı Rabbani'nin beyan ettiği gibi. Ni'met dünya ve ahiret. Dünyası da var, ahireti kazandı. Ne güzel. Yani imkanın var, ayağın altına seriyorsun. Serdiğin gibi bu sefer o nimetleri, e, yani zekatını veriyor. işçinin parasını ödüyor. Harama bulaşmıyor. Efendim hayır hasenatını yapıyor. Fakire yetime evlenemeyen evlendiriyor. E, Hacına umresine gidiyor. Çoluk çocuğuna bakıyor vesaire arttıkça da imkanını genişletiyor ee, ve ahiretini namazını, ibadetini yapıyor. Cennetini kazanıyor. Dünyada da var ahireti kazandı. Ne güzel. Sağlıklı bir genç mesela bakıyorsunuz gençlik çağında ilmi çalışmalar yapıyor, namazını aksatmıyor. ibadet utaatinde gençliğim var diye daha fazla gayret ediyor. Ne güzel. Ee, bakıyorsunuz öbür tarafta yetkisi var. Gerçekten adalette hakkaniyette kullanıyor. İnsanlık herkes ona dua ediyor. Ne güzel. Şöhreti var insanları e, mülkün sahibi Allah'tır Allah'a kulluk edelim her şey geçicidir diyor. Milyonlara hitap ediyor o Mevla okulunu insanlara tanıtmış. O da e, insanlara efendim Allah'ı tanıtmaya çalışıyor. Ne güzel ya demek ki yani bunlar keskin kılıç gibidir yani e, iki taraf gibidir. Cehenneme de götürüyor cennete de götürüyor. Allahu Allah yebisutur rizka Mevla dinle rızkı bol veriyor. Şimdi hangisi karlı acaba? Bol rızık sonsuz cehennem mi? Ee, biraz darlık sonsuz cennet mi? Ee, bol rızık olsun cennet olsun. E o da güzeldir ama işte dengelemek lazım. Allah, Allah dilediğine bol rızık veriyor. Allah dileseydi dünyayı 50 kat hatta 100 kat daha büyük yaratırdı. Allah için yaratmada sınır yok. Dileseydi uçsuz bucaksız dünya olurdu. Döke döke bitiremezdik. Cennet öyle değil mi? Ne istiyorsa şimdi gelecek cennetle ilgili ayetler. Ve yakdırırlar, kimisine kısıyor. Ve ferihu, o insanoğlu bil hayati dünya, dünya hayatında ferahlanıyor. Ferahlanıyor, efendim, oradan huzuru yakalamaya çalışıyor. Huzuru yakalayacağımız yer cennettir. Biz cennet, yani dünya darı e, fenadır, yani geçici bir yerdir. İnsanoğlu... Dünyayı cennet gibi zannediyor. Mevla dünyayı cennet gibi vaat etmiyor ki. Dünyada e, sıkıntı, hastalık, musibet, keder, sel, deprem, kasırga oluyor, ölüm oluyor, hastalık oluyor. Bela geliyor, musibet geliyor, biri musallat oluyor. allah Teala dünyayı size cennet yapacağım dememiş ki cennet gibi yer arıyor insanoğlu. E, yani e, meseleye dikkat etmek lazım. Allah neyi vaat etti sana? Annende kalacaksın demedi ki insanoğlu annemde yatayım diyemezsin. Dünyayı da Mevla cennet olarak vaat etmiyor ki. Büyük fabrika sahibi oluyor, iflas ediyor. Mevla sana dünyayı cennet edeceğim dememiş ki bu. bu nerede olduğumuzu bilmemiz lazım. E, kabirde de yatacaksınız dememiş ki. Galuyah beyle nemen bahsedenim arkada. Ne oldu başımıza? Kim kaldırdı kabirden bizi? E, kabirde de yatacaksınız Mevla demedi ki. Buna söylendi. Mevla söylemediğini yapmıyor, söylediğini yapıyor. Ha şimdi ben dilediğime bol rızık veririm, dilediğinden kısarım. A ve ferihu bil hayatından ferahlanıyorlar. Emel hayatı dünya kullarım dünya hayatı fil ahiret, ahirete göre illen meta. Geçici azıcık bir şey meta. Yenildikten sonra e, sonuç ne oluyor? Hela oluyor. İşte dünya bu. Yani dünyayı anlamak istiyorsan ist istiyor musun? İstiyorum. Yediğin ne oluyor? E, giydiğin ne oluyor? Çöp oluyor. Yediğin ne oluyor? İşte refiacet oluyor. Yani dünya bu işte. Dünya bu. Bu şekilde anlamak lazım. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani burada şu anlaşılmasın. Yani biz o zaman ne yapacağız? Yani bedenimizi Rabbimize teslim edip ibadet edeceğiz. Efendim kazanç hususunda hakkaniyete dikkat edeceğiz. Helalinden kazanabiliyoruz. Meşru olarak kazandıklarımızı çalıştırdığımız adamımızın hakkını ödüyoruz. Ondan sonra da imkanlarımız oluşuyor, geliştiriyoruz. Bir insan meşru çalıştığı halde imkanı olup, kabiliyeti olup da efendim daha da fazla kazanayım. Daha fazla fakire, yetime, muhtaça, zekatımı, hayır hasenatımı yapayım diyen kişi ibadet ve zikirle meşgul olan nefsini kurtarmasından dolayı bu kişi ise ümmete yar olduğundan çok çok daha fazla ...faydalı, hayırlı bir iş yapmış olur der. Kitaplar bunları net olarak anlatır. Yani burada Allah'ın bize bildirdiği... ...yani dünyayı tanıtıyor Allah Celle Celaluhu. Bırakın dünyada dağın tepesine gidin deseydi... ...Süleyman Aleyhisselam dünyaya hakim olmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devletin başında... ...Hazreti Ebu Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali... ...Radiyallahu ve Cmai Hazretleri... ...hipsi en tepe insanlar. Devlete iç içe. E, Akşam Settinler en büyük veliler. Hacı Bayram veliler, en büyük Allah dostlar. Devletin başındalar. Yani iç içe yaşamışlar ha, O zaman dengeyi iyi anlamak lazım Biz burada ne yapacağız Ne yapacağız yani Allah'ın mülkünde yaşarken Hakkı e, hak kılacağız Meselenin özeti bu Meddünye fil ahire illa kemesli meseli Ma yecaalu ahaduhum İsmai hazi fil yem Fel yanzur bima yarcı Evet ve evet. yaşare bis Sayı Müslim'de Sayı Bukhari'de Çok mühim bir hadis-i şerif Dünya nedir bilir misiniz? Buyur ya Resulullah. Dünya sizden biriniz şu işaret parmağınızı bir deryaya, bir denize diyor. Yani efendim Karadeniz, Akdeniz vesaire. Yani okyanus denize diyor daldırdınız. Avuçta değil demiyor diyor ha. Yani burada parmak diyor burada. Denize daldırdınız. Parmağınızı çıkarttınız. Felyanzurun yerce. Yani çıkarttığınızda denizin suyu ne oldu? Azaldı mı bir şey oldu mu? <gülüyor> Yani enteresan bir şey olmadı. Heh. Yani ahirete göre dünya denizden böyle parmağınızı avucunuzu değil. Ya böyle ki avuç olsa ne olur ya koca okyanus ne olur yani. Ee, Karadeniz, Akdeniz, Marmara, İstanbul Boğazı alsan ne olur yani. Bir nehir, nehirden bir avuç su alsan ne olur. hadis şerif, ciddi bir hadis. Anlayalım diye söylüyor Resul-i Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam. Kemle bistun fil ardı adede sinin. müminun suresinde gelecek. Dünyada siz kaç sene kaldınız? İnsanlar kalu Nuh Aleyhisselam diyecek ki veya onun benzeri bin yıl yaşadı. Lebisten yevmen bir, bir gün var. Ondan sonraki işte yüz yıl yaşayan bizim gibi az yaşayanlar. Ev ba'de yevm. Yok yok yarım gün çeref yok az bir şey hatırlıyoruz. Ellebistum illâ kalîl an bile yaşamadınız diyor Allah. Ayeti kerime net an. Yani kabirde, kabirden kalkınca mahşerde kabirin kapısında bir bir defa 3000 seneden baş, başlıyor. Mahşere yürüyüş binlerce seneden başlıyor. Mahşerde bekleyiş 5000 seneden elli bin seneye kadar gidiyor. Acelesi yok ki nereye yetişecek? Mevla bekletiyor da bekle bekle bekle. Hesap yok, bekliyor, bekliyor. İnsanlara sorulacak dünya diye bir şey. Dünya mı? Ne, neyin nesidir o ya? Unutulacak. Yani düşünebiliyor muyuz? Yani üç bin yıl sadece kabirin kapısında bekle. Vakifuhum innehu mes'ulun ayet. Tutun onları. Bekletin onları. Hesaba çekilecekler. Onda işte vakifuhum <gülüyor> kelimesi. Bekleyin kelimesi. Çok uzun bir zaman. Dünya ahirete göre denizdeki parmakla ne kadar su alırsanız o kadar bir şey. Öyle bir azıcık bir şey. Azıcık. Ayet orada. Hadis burada. en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merrabi. Cadi Esek Megit e, Efendimiz ve vesselam orada ölmüş bir keçi vardı vel esek asagir es yani küçük böyle vallahi rasulü diyor yani led-dünya ehvenu min haza sordu bunun bir değeri var mı yani bu kabile için bu millet için e, ya Resulullah, değeri olsaydı atmazlardı demek ölmüş leş olmuş Attılar bunu. Peki bunun bir kıymeti var mı? E, yok ya Resulullah. İşte dünya Allah katında şu çöpe atılmış leş, yani, e, atılmış bir keçi kadar, e, leş olan keçi kadar Allah katında bu dünyanın bir değeri yok. E, peki niye yarattı? İmtihan için yarattı. E, dünyanın içerisi malumunuz içerisi zaten alev dolu, volkan. Yani dünyada az önce söylediğimiz gibi yenilenlerin hepsi Efendim kiraz bile çürüyor, kurtlanıyor vesaire. En kıymetli şeyler, leş oluyor. Mevla Celle Celaluhu bu dünyayı yaratmasının sebebi efendim yani kendisine kulluk. Bakalım beni seviyor musun? Sevmiyor. Seviyoruz ya Rabbi. Ispatla o zaman. Olayın özeti bu. Devamındaki ayet söylüyor. 27. ayet. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا Kafirler der. وَيَقُولُ <gülüyor> derler. ellediğin <gülüyor> O kimse der ki keferu kafir oldular. Levla لَا اُنْزِلَا لَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ Peygambere Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bir ayetler, mucizeler indirilmesi gerekmez mi? Madem peygamber yanında melekler yürüsün, böyle donanımlı işte bu peygamberdir, ışıklar saçsın vesaire. Böyle itiraz ediyorlar. Gerçi o da olsa yine itiraz edecekler ya. Devvelden bu dizeleri istediler. Ay ikiye yarıldı. Kayalardan dev develer çıktı. Yine iman etmediler. Ayetü'l-mürbi kul <mülüyor> inna'llaha muakkike Allah yudillu men yesha. Kul dalaleti düşünür Mevla Celle Celaluhu da kulunu efendim kendisinden tard eder dalalete düşürür. Ve yehdi hidayet eden ileyhi men enab kendisine yöneleni Allah hidayet eder. Mevla dilediğini dalalete düşürür, kendisine yöneleni de Allah hidayet eder. Demek ki kul iradesini ortaya koyacak. Yani sen kafir, sen Müslüman değil. Kulun iradesine bakıyor. Buna efendim e yani ezeli ilimde Mevla kuluna bakıyor. Kulum buyur. Beni seviyor musun? Seviyorum Ya Rabbi. İrade veriyor, kuvvet veriyor, şey veriyor. Kul da onu Ya Rabbim seni seviyorum, sana kulluk ediyorum. Oraya kullanıyor. Evla celle celaluhu kuluna yine muhayyerlik bırak veriyor. Serbestsin diyor. Ahiret kurulduktan sonra, hesap görüldükten sonra mahşerden yine tekrar dünyayı kursa yine kafir kafirliğine devam ediyor, Müslüman Müslümanlığını devam ediyor. Mahşerde aç susuz kalmış, zincirler vurulmuş, zincirlerden kurtulsa hapse giren insana benziyor. Yani bir e, yanlış yapanı hapse atıyorlar, bir eşkıya, teröristi hapse atıyorlar, çıkarttıklarında yine teröristlik yapıyor. Bir hocayı, bir alimi, bir veliyi hapse atıyorlar, çıkıyor yine de veliliğine devam ediyor. Yani kişi ham maddesi, yapısı veya kararı neyse budur. Yani dünyada da mini bunların göstergeleri bulunmaktadır. Bir terörist bası mesela işte bir adada tutuluyor. Onu oradan çıkarttıkları zaman bir camiye gidip tarikat dersi yapmaz. E efendim be böyle bir evliya olmaz. Yine aynı dağa gider, eşkiyalığa devam eder. Yani yapı bu, ham madde bu, değişmiyor dünyada mini göstergeler oluyor bunlar. Peki şimdi ayeti kerime kul inna'llaha yudillu men ve ye'ti men yasha. Men kendisine yöneleni Mevla hidayet eder. Allah gözüm gönlümüzle ruhumuzla özümüzle sözümüzle her şeyimizde kendisine hakkıyla yönelen kullarına dahil eylesin. 28. ayet. Ellezina amenu o kimseler ki iman ettiler. Vetatmayin nokulu buhum kalpleri mutmain oldu bir zikriyle Allah'ın zikriyle. Yani Kur'an ile zikir ile kalp mutmain olur. Bir insan namaz kılmaktan sıkılıyorum, zikir yapmaktan, Kur'an okumaktan sıkılıyorum diyorsa bu çok tehlikelidir. Çünkü Kur'an Vetatmayin nokulu buhum biziki Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur buyuruyor. Kalp bir odaya benzer. Bir odanın odanın Dışarıda çok güzel güneş ve hava var. Odanın hiç camları olmazsa içeriye güneş ve havanın girmesi imkansızdır. E, hava var, ışık var. Yani suç hava ve ışıkta değil. Sorun buradaki içeriye girecek bir gediğin olmaması. Ha orada 8-10 tane cam açarsanız hatta cam efendim bütün duvarı cam yaparsanız dışarıdan içeriye hava, ışık her şey gelir içerisi aydınlanır. Kalpte Allah'a açılan bir oda gibidir. Orada Kabe sevgisi, peygamber sevgisi, Kur'an sevgisi, Allah'ı zikretmek. Ela bi tatmayın tatmainnul kulub. Zikriyle kalpler mutmain olur. Allah'ın zikri kalbe girerse bu durumda o kalp huzur bulur. Hatta ulema der ki insan oğlu yemek yemeye, su içmeye, bir de nefes almaya muhtaçtır nefes. Görmüyoruz oksijen ama aldığımız oksijen ciğerimize hayat veriyor. Ve ciğerimiz ne oksijen doluyor. Bu sefer e, kanımız oksijenle hayat buluyor. Mevla'nın yaratması böyle. Eğer nefes almadığımı karbondioksit zehir öldürüyor. Eğer bir insan Allah'ın zikrini kalbine doldurmazsa ve men şu an zikir rahman kalp zikirden Allah'tan gafil olsa nukayyit şeytan. Şeytan bu sefer karbondioksit orayı istila ediyor. Bir insan namazdan, ibadetten, zikirden, tesbihten, tehmitten, kâbeden, peygamberden tut olmaması, sıkılması, daralması, haramlardan memnun olması efendim meselesi işte orada Beyazlı Bestami'ye sordular Allah beni seviyor mu? Beyazlı Bestami dedi ki sen ne kadar Allah'ı seviyorsan dedi. Yine birisi geldi dedi üstadım ben cennetlik miyim, cehennemlik miyim? Yarın cevap vereyim dedi. Ertesi gün gitti. Öyle bir cevap verdi ki bu cevabı duyan herkes kendini öğreniyor. Dedi ki Allah'ı seviyor, emirlerini seviyor. Onun dediklerini yapıyorsan Allah seni seviyor. Cennettiksin dedi. Allah'ı sevmiyor, dediklerini sevmiyor. Yolunda gitmiyorsan gitmiyorsun demektir değil <Sessizlik> o kimseler rağmen o imanettiler ve tatmayın nokululu bu kalpleri bir zikirle Allah'ın zikiriyle mutmain oldu Ela dikkat edin bir zikirille Allah'ı zikir ile la ilah illallah ve demekler tatmayın dokuluup Kalpler mutmain olur şimdizikki e, yani tasavvuf tarikat Kur'an'da var mı işte zikir yani Allah'ı zikirle kalpler mutmayın o bu zikir nasıl yapılacak şimdi Kur'an-ı Kerim bir İman esasları, iki, fıkıh meseleleri, üç, üçüncüsü e, tasavvuf, zikir meseleleri, dördüncüsü edep ve ahlak meseleleri. Bunların hepsi var. Yani şimdi dünya kurulduğunda yerler, gökler, fizik, kimi, astronomi, biyoloji, neyse bunların hepsi vardı. Vardı, ismi konulmamıştı. Şimdi hepsi anlaşıldı, tek tek izahatlar yapıldı. Buna bunu diyelim, buna bu diyelim. Dünyanın başında var mıydı? Vardı. Vardı sadece şimdi gitti. Bunlar tasnif edildi, anlaşılır hale geldi, izah edildi. Kur'an-ı de bunlar ana hatlarıyla var. İmam-ı Azamlar fıkhi meseleleri, bu haramdır, bu helaldir gibi ayetlerin, hadislerin Resulullah Efendimizin sahabenin uygulamasıyla kendi kafalarına göre yapmadılar. Ondan sonraki yüz binlerce ulema müştehik dedik ki evet bu fetva doğru. Ve ondan sonra iman esasları, İmam Maturid, İmam Eş'ar'ı. Ve ondan sonrasında gerek kalmadı Orada zaten ittifak edildi Yeteri kadar izah edildi İman meselelerinde fazla izahat boyutları yok zaten Allah'a iman tamam belli o zaten Daha tartışılacak bir şey yok e Şimdi burada ne oldu o meselelerde Böyle inanırsan müslüman kalırsın Böyle demezsen kafir olursun İman esasları iştihad edildi Ususta denildi ki bu tamamdır Tekrar tekrar keşfetmeye gerek yok Efendim tasavvufla alakalı Sessiz zikir yapılabilir Efendim, Kadiri tarikatı gibi efendim sessiz olması daha esaktır. Nakşi İmam Muhammed Beauddin kendisi ilk kez sessiz zikir daha güzel olsa gerek. O zamana kadar yapılan sesli yapılıyordu. Üstatlarına dedi ki yani sessiz olsa daha iyi olmaz mı? Sessize geçiş yapıldığı için aynı meşrepte sessize onun için Nakşi tarikatı denildi. Yoksa yeni bir şey ortaya koymadı. Yani üstadları sesli yapıyordu dedi ki sessiz olursa. Ayetler ve hadis bütün Bukhara meşayhı da toplandı. Hakikaten sessiz olması ayetlerde hadislerde daha çok tavsiye ediliyor. Sesli de yapılabilir ve dunel cehrin el yani fazla ses çıkartmadan sesli de yapılabiliyor. Dunel cel. Yani çok yüksek sesli olmadan sesli var. Yani yapılabilir manasındadır. Ancak sessiz zikre efendim 70 kat daha fazla sevabı vardır. Deliller toplandı. Ulemanın içtihadı bunlar. Dediler ki şöyle zikir yaparsak çok isabetli olur, dur. Yoksa dine uymayana tarikat denilse o tarikat değil. Dine uymayan bir meselede fetva denilse o fetva değil. Yani fetva dine uymalı. Ee, İmam-ı Azam kendi kafasına göre iştihad etmedi. İmam-ı Azam'a şurada, şurada yanlış yaptın diye daha sonra reddiye dediğimiz kimse onlara efendim itiraz etmedi. Çünkü verilen cevaplar doğru, dinin ruhuna uygun. İşte mesele bu. Dinin ruhuna uygunsa o fetvadır. Dinin ruhu imandır. Dinin ruhuna uygunsa ona tasavvuf tarikattır Yani zikirdir. Yani isimlere takılmamak ana gövdedir. Edep ve ahlakla ilgili İmam mesela İhya Ulumuddin İmam Gazali burada ne yapıyor? Bütün komşu aktarı, insan vesaire bunları ortaya koymuştur. Bunlar hepsi içtihadi meselelerdir. Yani e, burada bazı insanlar bu ne innesi bu ne innesi öyle atakfum ailesine kepiha inler Kur'an bilmiyorsan burada görüş beyan etme kişi bildiği meselede konuşacak efendim e, meselenin e, künhüne vakıf olmak bilmeden de inkar Allah mağzı dinden de çıkartır dikkat etmek lazım ela dikkat edin buyuruyor Allah bir zikir ile Allah'ı zikir ile zikir her nefeste indi Allah diyelim. Bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah biz müstü kazan diyor. Bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah biz hazan son sonbahar yaprakları gibi günahlar dökülür diyor ya. Elledine o kimseler ki 29. ayet Rahat suresi eee ellezine amene o kimseler iman ettiler ve amilus salihat. İşte i̇man etmek ne demek? Allah'a, meleklerine, kitaplara, peygamberlere, ahirete ve kadere. İman işte bunların izahatları var Allah'ın şekil verilmez mekan verilmez meleklere cinsiyet verilmez kitaplara biz bütün kitaba inanırız Tevrat ve Zebur'un hükmü bitti dönemleri kapandı yani onlar imalatı yapıldı o makine imalatı diyelim böyle bir projeler var Efendim, 50 sene evvel o bitti sonra 30 sene evvel o da bitti Efendim, şimdi şimdiki bu yani Tevrat'ın dönemi bitti İncil'in dönemi bitti Allah'ın kitabıdır haktır tamam ama dönemi bitti kapandı. O efendim imalat geçersizdir. Yani o zamanki imalatta ona uyanlar cennete gitti. Mevla'nın hükmü bu. Mevla böyle hükmü. Şimdi dönem Kur'an dönemidir. Hristiyan diyor ki ben İncil'e takılacağım. O imalat seni cennete götürmez. Mevla o dönemi kapattı. O defteri kapa. Şimdi diyor Kur'an'a uyacaksınız diyor. Hüküm Allah'ındır. İnat etmeye gerek yok. Boşuna da cehenneme gitmenin de bir mantığı yoktur. Gerek yok buna. Allah insanı akıllı yaratmış. Hayvanlar mesul değildir. Ellezine onlar amin iman ettiler. <gülüyor> Allah'a melekte kitaplara. Biz bütün kitaba inanıyoruz. Peygamberlere inanıyoruz. İsa'yı sen bizim peygamberimiz. Musa'yı sen bizim peygamberimiz. Ve amin usaliyat namaz, oruç, sekat, ibadet taat. Tuğba lehum. Onlara cennetler olsun. Tuğba ile alakalı hadisler var. Tu çok güzel bir akibet cennet yurdu onlara olsun. İnne Allahi evhayla Musa en safa. Şimdi bu yukarıdaki ayeti kerime ile alakalı burada bir hadis-i şerif getirilmiş. İbn Kesir'de bir tefsirimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selam'dan Safa tepesi altın yapılsın. Yani yukarıda dediler ya Kafirler peygambere bir şeyler indirilsin madem peygamber hadi göstersin. Safa tepesi altın olsun ve en yücriye lehum bu efendim yumbu yanlarında nehirler aksın. Efendim böyle fiyakalı bahçeler e, veyahutta Mekke böyle dağlar açılsın. Böyle harika bir şey olsun. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki Habibim dilesem ben bunları yaparım. Dilesem değil ki? bütün dünyayı yüz kat daha büyük yaratırım. Allah yaratır Allah için hiçbir şey zor değil. Dünyayı cennet yapmamızda i̇şte bunu anlamak lazım. Dünya kalıcı bir yer değil. Mesela Kabe-i Muazzama'da sular yok, yol yok, tüneller açıldı daha yeni, geçit yok mevla bir vadide bir Kabe-i Muazzama evim diyor. Allah'ın mekanı yok ama evim diyor. Neden? Şimdi Mevla Celleciler oraya vadiler, şelaleler, muazzam böyle dağ, orman harika böyle dereler vesaire olsaydı... ...harika bir manzara bir gidelim görelim. O zaman başka maksat için gidilmiş olacaktı. Yani sıcaktır, vadidir, dağdır, taştır. Yani aranan, nefsin aradığı hiçbir şey yok. Sadece Allah davet etti. Allah için, Allah'ım senin için ben gelirim buraya... Oraya sadece Allah için gidiliyor. Başka bir karşısızı teraziye koyabileceğim bir şey yok. Ama inkarcı yapıdaki ne diyor? Ben oralara para harcayayım diyor. E harcamana gerek yok. E neden? E yani çünkü Allah kendisi için gelenleri istiyor zaten. Başka gaye için gelenleri istemiyor. Allah için gelin diyor. Onun için oradaki yapıya baktığımız zaman nefsin arzu ettiği bir şeyi göremiyoruz. Ne var peki? Allah için gidiş var. Mevla istedi mi? İstiyor. Sabah namazı güneş doğmadan kalktı. uykunun en yoğun olduğu vakit. Burada buradayım ya Rabbim. Sen ne dersen yaparım. Ya ben yatayım ben 9.10 gibi efendim namazımı kılayım. Olmaz. Olmaz. Mevla ne istiyorsa onu yapacaksın. Nefsin istemediği için şey Allah için yapacağız işte. İnce noktaları iyi yakalamak lazım. İşte burada hadis-i şerifte Mevla buyurdu ki: "Habibim ben istesem bunların hepsini yaparım." Efendim dağları açarım Mekke'yi gülistan'a çeviririm. Mevla cin ne zor ki Ataytum zalike. Ama feyin keferu kafir oldukları zaman fe in adem bu la alemin. Kimseye azap etmediğim azapları gönderirim. Yani ben böyle şunu yap ya Rabbi bunu yapma ya Rabbim. Allah Celle Celal'ın dikkat etmek lazım. Mevla neyi yaptıysa onu anlamak lazım. Mevla burada neyi murad ediyor? Onu anlamakla, anladın anlamadıysan Allahu Ekber burdayım. güneş doğana kadar sabah namazı Kılarım ya Rabbi, güneş doğduk sana bırakmam Peki Ve inşite Fetahtu aleyhim bâbet tevbe ve rahme Evet Ben onlara tevbe ve rahmet kapılarını da ardına kadar Açarım buyurdu Şimdi bu konuyla alakalı ayeti kerimelerde Mevla buyurdu ki İnnen lezine hakkat aleyhim kelimetu rabbikillâ yüminun Ve levca ethum Onlara bütün mucizeleri getirsem de kulla'ya büyürüyor Allah. Hatta yaravul azabı elelim. Onlar azabı görünceye kadar iman etmezler. Mesela Mus, e, Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Azap geliyor dedi peygamber inanmadılar. Sararacaksınız moraracaksınız dediler. Sarardılar morardılar yine inanmadılar. Nuh Aleyhisselam tufan olacak boğulacaksınız dedi inanmadılar. Tufan olmaya başladı. Oğlum gemiye bin dedi. Dedi ki dağların tepesine çıkarım. Yine inanmıyor. Sular patladı sel oluyor. Gemiye bine oğlum diyor. Yine binmiyor. Yani azap, felaket kafiri yola getirmiyor. Mevla buyurdu ki ben onlara bütün mucizeleri göstersem. Her şeyi görselsem. Şimdi. Biz onlara melekleri indirsek. Melekler ya nurani melekler geliyor. Hazreti Muhammed haktır. Şu andaki dünyayı bunu düşünelim. Avrupa Amerika bütün ülkemizdeki inkarcılar. Nereyi düşünürseniz düşünelim. Ve lavennena nezzena ileyimul Biz onlara melekleri indirsek. Bak bu yol yanlış yol. Allah'a tapacaksınız. Hazreti Muhammed'e uyacaksınız. Kur'an'a tabi olacaksınız. Din kardeşlerinizi seveceksiniz. Birbiriniz için yaşayacaksınız. Melekler söylüyor bunu. Ve kelleme gidiyor kabristan'dan babası dedesi kalkıyor Torunum bu içki kumar faizine yanlış yapıyorsun bu açık saçıklık günah bu çalgı müzikler haram yapma evladım cehenneme gidiyorsun Ölü konuşsa diyor ayet okuyorum efsane bir şey anlatmıyorum Ve kelleme ve hasern aleyhim kulle şeyin kubulen. Onlara karşılarına ağaçlar dağlar taşlar her şey aklınıza ne geliyor ve haşer ne aleyhim onlara diyor haşretsek Kulli şeyin kubulan kubulan karşılarına her şeyi diksek diyor makanül ümidi yine iman etmezler Bir başka ayette belvede Onlar cehennemin içerisine girdi gavurlukları her şey ortaya çıktı ...pişman oldular... ...velev ruddu cehennemden dünyaya çevirsem... ...le'adü limanuhu... ...nehyettiğim o gevurlu aynen devam ederler... ...dinsizliğe, müşrikliğe... ...efendim izimlerine devam ederler diyor... ...illa en Ve lakin ...velakin ekseren nas... ...ekserem insanların çoğu yecehelun cahil... ...Allah'ı bilmez, dini bilmez... ...ekser %90'a kadar çıkıyor bu iş... ...aynısı işte yeryüzünde 8 milyar... ...7 milyarı böyle... 7 milyar. Yani ben genel konuşuyorum. Milimetrik değildir bunlar. İtiraza açıktır. Yani şu kadar şu kadar vesaire denilebilir. Ancak böyle. Yani kaçta kaç? Yani 8'de 1. Allah'a güzel kulluk ediyor. Gerisi ben istediğimi yaparım diyor. Ölünceye kadar yapabilir. Ölünceye kadar herkes serbesttir. Aa ondan sonra sonucuna kendisi katlanır. En naracülen. <gülüyor> ya Resulallah, Tuuba limen ra'ake ve amene bike. Ya Sa'd, Sadil radıyallahu anh efendimiz'e. Ya Rasulallah, seni görene sana iman edene müjdeler olsun. Tuuba limen aani ve amene bir aslanımız Evet. Beni görene bana iman edene de müjdeler olsun. Tuuba. Yine müjdeler olsun. Sümme tuuba, sümme tuuba. Benden sonra gelip bana iman eden, Efendim ve beni tasdik eden. Sonra, sonrakiler sonra limen amene biri. Velam Sonra bana iman ettiler. Beni görmediler. Burada birkaç kez. Yani tuuba bir sabadan sonra ondan sonra Tuuba yine müjdeler olsun ondan sonra yine müjdeler olsun diye bu şekilde 4 defa sayılmış oldu ve Ma Tuuba Tuuba nedir ya Resulullah Şeceratel fil cennet mesiletümiyetam cennette bir e, ağaçtır Yüz yıllık mesafededir diyor acayip bir şey. Efendim siyabu ehlel cennet ahrucu min akmamha cennetlikten elbiseleri ondan çıkıyor diyor acayip. Bu hadisi bu. 6552. hadis inna fil cenneti şacara yusururaki fi zilli ha miyat amil layak cennette bir ağaç vardır ki diyor onun altında bir atlı dıq dıq dıq dıq 100 yıl gitse efendim o ağaçın altını bitiremez diyor bu bu da hadisi şeriflerde inna fil cenneti şacara yusururaki bu cevadımız mıdır yani anlatılan işte cennetteki büyüklükler burada usluğun iki sayfalık bir hadis var. Müstakillen buna bir ders yapmak lazım tefsir dışı. Cenneti anlatıyor. Cennetin nimetlerini, güzelliklerini. Hatta mesela burada e, cennet anlatılırken cennetin içerisinde sümkürme, tükürme, kan, irin, iç sakatat vesaire olmadığı, yenilenlerin tekrar yerine dolduğu. Bu hadis-i şerif çok mühim? Sahih Müslim'dedir. 2577. hadis. Ya ibadih. le vekun ve ahirekum ve insikum ve cinnekum. Kamu fi sa'idin vakidin. Vahidin fes'e elini fayat insan meselete Evvel-ahir insu cininiz hepiniz böyle bir yerde otursanız bütün istediklerinizi ne istiyorsanız benden isteseniz ben de sizin istediklerinizi sizlere Mevla buyurur ki versem ne istiyorsanız ben size veriyorum efendim. Mana kazazlık e <mâna> <zâlike> benim <bî> mülkü şeyi a benim mülkümden hiçbir şey azalmaz illa kema yan kusul mühiye iza ud bahri bir iğneyi diyor iğne. Bu iğneyi şey yapıyor, İğneyi denize daldırsanız, denizden iğneyi böyle çekseniz, şu kalemi mesela denize doğru daldırsın, denizden, okyanustan çıkartıyorum, denizden ne azaltır? Allah'ın yaratmış olduğu mülkiyetinde bakıyoruz, efendim işte hızlı bir şekilde bakıyoruz, bir ot büyüyor, ondan sonra ceylan onu yiyor, ceylanı arslan yiyor, arslan ölüyor mesela hızlı bir çekim yaptınız. Böyle bir havuzun içerisinde on tonluk suyun böyle devir daimine benziyor. Mevla Teala her şeyi değiştirmiş. Ham madde olarak da toprağa koymuş. Toprağın içerisinde böcekler çıkıyor. Toprağın içerisinden nebatatlar çıkıyor. Çilekler çıkıyor. Aynı topraktan insanoğlu ham maddesi olarak alınıyor. Efendim değişime uğruyor. Aynı toprak bakıyorsunuz küçücük bir zerre kadar efendim yine ağaç oluyor. Toprak Mevla değiştiriyor. Tekrar toprak tekrar böyle böyle. Acayip bir Mevla'nın yaratması. Ve kezalike. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu 30. ayet-i kerime. Erselnake fi ummetin. Ve kezalike Habibim. Ya Muhammed sellem Erselnake seni gönderdik. Fi ummetin. Ümmetlere. Seni ümmete gönderdik. Kad halet min kabliha umem. Senden evvel ümmetler geçti. Çok ümmetler. İsyan ettiler. Allah'ın emirlerini tutmadılar. Mevlana Abdül toz duman etti. Bu kelimeyi Özellikle kullanıyorum toz duman. Neden? Evvelki inkar eden kavimlerin yaşadıkları bölge efendim tamamına yakını şu anda çöl oldu. Mevla kendisine asi olan kavimlerin yaşadıkları yerleri toz duman etti Mevla. Şimdi yaşanan bölümler kaldı işte onlar da yavaş yavaş bitiyor. Efendim ve dünyanın da zaten sonu geliyor. Li ve aleyhim onlara okuyasın elle diye hayna ki sana vahyettiğimizi. Onlar onları ne bir rahman. Rahman'ı inkar ediyorlar. Ebu Cehil'ler vesaire Rahman da nedir? Diyor. Efendimiz A.S.a bir Allah diyorsun, bir Rahman diyorsun vesaire. Dalga geçecek ya adam. Kul ve rabbi o de ki o Rabb'imdir. Rabbimizin 99 ismi Kur'an-ı Kerim'de geçer. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddus, Es-Selam. Evet Rabbimizin isimleri La ilahe illa hu Ondan başka ilah yoktur Aleyhi tevekkaltu ve ileyhi Metab ona tevekkül ettik Ve dönüş Onadır Efendim dönüşümüz Allah'adır Şimdi e, Burada Ve hum yekfurune bir rahman Hazilümme elleti Baasnake fihim yekfurune bir rahmani La yufer Fekkirune bihi Le kanu Allah <coughs> bir yani er rahim ile ve lihaza eee yomul hidaybiye hidaybiye'de en yektubu bismillahirrahmanirrahim vesulahimiz bismillahirrahmanirrahim diye yazınca ve ma nedir er rahman rahim yani rahman nedir rahî, rahim nedir şimdi biz alıştık buna ama Resulullahimiz rahman rahim diyor ya Allah dediğin de bir de rahman rahim ne oluyor bu efendim Hazreti Katade dedi ki burada kulidullah işte yani Allah deyin El-Rahman veya Rahman deyin. Eyin ma tedu hangi ismi derseniz felahu o Allah'ın el-esmaul husna. El-esmaul husna Allah'ın güzel isimleri vardır. İşte bu 99 ismini kim sayarsa de halal cennet diyor. O o cennete girdi diyor yani. Onun için Rabbimizin Celle Celalü o güzel isimlerin 99 ismini de sayalım. Onları e, alışkanlık haline getirelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onları sayarsa cennete gider. İnna habel esma illallahi abdullah ve abdurrahman. Yani çocuklara takılması gereken en güzel isimlerden bir tanesi de Abdullah'tır. Allah'ın kulu abdurrahman, abdurrahman. Bunlar güzeldir, tavsiye ediliyor. Kul huve rabbi la illa hu. o Rabbimdir, ondan başına ilah yoktur. Yani burada anlaşılan mesele... Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu kendisini farklı isimlerle simlendirmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da birçok isimleri bulunmaktadır. Ve ayet-i ifadesiyle Rabbimiz kendisine Rahman ve Rahim bu mesele açılmışken şunu da paylaşayım. Allah Celle Celaluhu'nun isimlerinin hepsinde bir bereket, bir rahmet, bir anahtar vardır. Yani e, mesela bir insan el aziz el aziz el azizi yani Mevla ona dünyada e, bir izzet selamet verir. El fettahu el fettahu el fettahu celle celaluhu mesela e, bir insan e, darda sıkıntıda olursa mesela bu ismi şerifte mesela ez zahiru bin yirmi dört defa ez zahiru ez -zahiru, bir şey kaybetti bulmaya çalışıyor. Bulamıyor bütün ez zahiru ez zahiru ez zahiru bin, bin defa vesaire böyle illahi rakamlara takılmamak lazım. Bunlar da söylenmesinde Rabbin bereket kapılarını açar. Eee evet. kullu emrini zibal her hiçbir mesuliyet taşır. Eee lem yubda fihi bismillahirrahmanirrahim denmezse fevter diyor. Yani onun, onun sonu kesik olur. Beter yani hayır gelmez. Hani beter denir ya Türkçede beter. Yani o meselede Bismillahirrahmanirrahim demek gerekiyor. Onun çok bereketi vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onun için her yapılan iş şu kıssayı hızlı bir şekilde arz edip dersimizin de sonuna geldik. İki tane şeytan yolda karşılaşmış. Şeytanlardan birisi semiz, Şişko, öbürü ise cılız böyle açlıktan efendim kemikleri çıkmış. Onlar tabii farklı yapıları var, çirkin de yapıları var. Zayıf olan Şişman'a demiş ki, ya demiş sen nasıl bir haldesin böyle? De, o da dedi ki ben bir adama çattım. İnkar eder dedi. Yer besmele yok, kalkar besmele yok, yer besmele yok, yatar besmele yok. Ee, Veşârikum fil emvâli ve evladı ve aidhum ayette geçer. Onların mallarına, evlatlarına ortak ol. Şeytan ortak oluyor. Ondan sonra dedi ben bir adama çattım. Yani efendim, onunla yerim, onunla giyinirim, onunla tıkırım yerinde dedi. Onun için böyle dedi. Halim keyfim yerindeyim dedi. O zayıf olan, cılız olan da dedi ki ben de bir adama çattım dedi. Yatar besmele, kalkar besmele, uyur besmele, abdestsiz gezmez dedi. Efendim ben böyle efendim, perişan oldum geberdik dedi yani kemiklerimiz çıktı dedi. Onun için şeytana pay bırakmamak lazım. Bu meseleler basit değil. Ayet-i kerimelerde vesaire bunların hülasası yapılmış, anlaşılır hale getirilmiştir. Sevgili Allah'ım Celle Celaluhu kendisiyle bizleri meşgul eylesin. Son nefeste iman cennetiyle, cemaliyle. Müşerref eylesin. Çok mühim bir ayette kaldık. E, Rat 31. ayet. Burada dağların, e, Kur'an'ın e, tesiratını anlatan bir ayettir. E, onu inşallah müstakillen e, yeni bir derste başladığımızda, şimdi başlayayım diyeceğim, 10-15 dakikamı alacak. E, burada e, bitirmiş oluyoruz. O vesileyle Rabbim ömür sermayemizin rızasına uygun kullanan kullarına dahil eylesin. Amin. Subhanarabbil aliyil ve hadanallah. ala Muhammedin ala ve ya Elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı rızana uygun kullanmaya muvaffak eyle. Haramlardan, günahlardan, fıskı fujurlardan muhafaza eyle. Ömür sermayemizi, Ya Rabbeli Alimin, kulunda görmeksizin kemalatı, asaleti, izzeti, selameti nasip eyle. Bedenimize sıhhat, yuvamıza huzur. Çolumuzu, çocuğumuzu yolunda yetiştirmeye muvaffak eyle. Zalimleri, hainleri, İslam Kur'an düşmanlarına, Ya Rabbeli Ceberutların tasallütünden bizleri koru muhafaza eyle. İlahi Ya Rabbeli yeryüzünde İslam ümmetlerine huzur, selamet nasip eyle. E, tasallütlerinden bizleri İslam ümmetlerini koru muhafaza ile son nefeste iman eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve Resulü <gülüyor> diyerek huzuruna varmaya muvafakayla El Fatiha Allah mesela.